Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Özesi Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 66 gün kaldı. Avustralya dünyanın en büyük uranyum rezervlerine sahip ülkesi. Avustralya Başbakanı Kevin Rudd ise bunun bile nükleer tuzağına düşmek için sebep olamayacağını gösteren bir karar açıkladı. Avustralya düşük karbon salımına sahip diğer enerji seçeneklerini değerlendirecek. Ancak ne yazık ki nükleer karşıtı bu tavır yenilenebilir enerjilerin kullanılacağı anlamına gelmiyor. Avustralya sözde temiz kömür ve karbon depolama yöntemlerinden yararlanacağını söyledi. Oysa ki karbon depolama gelecek kuşaklar için saatli bomba. Çünkü depolanan karbonun sonsuza kadar yer altında kalacağını kanıtlayan hiçbir araştırma yok. Bu da bu teknolojinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi endişelere neden oluyor. Avustralya 2020'ye kadar sera gazı salımını %5 oranında düşürecek. Eğer küresel bir iklim anlaşması imzalanabilirse bu oranı %25'e kadar çıkarabileceğini de ifade etti. Avustralya kirli ve eski bir enerji olan kömürü Çin'in de kullanmasını sağlamak üzere bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Avustralya önümüzdeki 20 yıl boyunca Çin'e 60 milyar dolar değerinde kömür satacak. Bu da her yıl 30 milyon ton kömür anlamına geliyor. Yani Avustralya toplam iç sera gazı salımının %20'sine eşit miktarda kömürü Çin'e gönderecek. Uzmanlar bu durumun Kopenhag Mutabakatı'na aykırı olduğunu söylediler. Kanada'da Laval Üniversitesi'nin tarafından yapılan araştırmada küresel ısınmanın somut bir kanıtına daha ulaşıldı. Kanada'da bulunan donmuş toprağın permafrost erimeye başladığı ve kuzeye doğru çekildiği açıklandı. Bu değişiklik 10 yıldır süregelen bir bölgesel ısınmaya işaret ediyor. Donmuş topraklar eridiklerinde çok güçlü bir sere gazı olan metan gazı topraktan çıkarak atmosfere yayılıyor. Araştırma bölgedeki ortalama sıcaklık artışının son 20 yılda 2 dereceyi bulduğunu da gösteriyor. The Guardian gazetesinde yayımlanan bir araştırmaya göre primat türlerinin yarısı tropik ormanların yok edilmesi, yasa dışı avcılık ve ticaret nedeniyle Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Rapor, soyları tükenmek üzere olan en önemli 25 türü sıralamış. Madagaskar, Afrika, Asya, Orta ve Doğu Amerika'daki primatlar ciddi risk altındalar. Bazı türlerin toplam nüfusu 60'a kadar düşmüş durumda. Dünyadaki 634 primat türünün %48'i soyu tehlike altındaki türler sıralandığında IUCN'in yani Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde. Araştırmacılardan Russell Mittermeier, araştırmanın amacının en büyük risk altında olan türleri göstererek kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu açıkladı. Bu şekilde devletlerin de konuyla ilgili harekete geçmeleri sağlanabilir. Çöpe attığımız elektronik ürünlere ne oluyor? Genellikle bunu düşünmüyoruz. Ancak bu ürünler gelişmemiş ülkelerin başına bela oluyor. Çünkü elektronik aletlerin sökümü gelişmiş ülkelerde yapılmıyor. Çünkü söküm zehirli bir süreç. Söküm işlemlerinin yapıldığı ülkedeki insanları zehirliyor. Örneğin Gana'ya her yıl gelişmiş ülkelerin tonlarca elektronik atıkları gönderiliyor. E o zaman onlara nasıl gelişmiş diyeceğiz bunu düşünmek lazım. Ve ne yazık ki bu elektronik atıkları ayıklayan ve yakanlar da Ghana'lı çocuklar. Çocuklar bu sırada ağır metallerle de temas ediyorlar. Bu süreç sadece çocukları zehirlemekle kalmıyor. Aynı zamanda elektronik atıklardaki ağır metaller... Ülkenin toprağına, suyuna da karışıyor. Greenpeace, Gana'daki toprağı ve derelerin e, analizini yaptı. Sonuçta hem toprakta hem de suda yüksek düzeyde kurşun, kadmiyum, arsenik ve dioksin bulundu. Üstelik Gana bu sorunu yaşayan tek ülke değil. Nijerya, Vietnam, Hindistan, Çin ve Filipinlerde de durum aynı. Birleşmiş Milletler her yıl 50 milyon ton elektronik atık ortaya çıktığını tahmin ediyor. Almanya'da eski bir televizyonu ayrıştırmanın maliyeti 5.3 dolar. Aynı televizyonu gemiye yükleyip Gana'ya yollamanın maliyeti ise 2.2 dolar. Yani Afrika ülkeleri yalnızca ekonomik nedenler yüzünden ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Ciddi sağlık risklerine sebep olan yalnızca atıklar değil. Nükleer enerji de tıpkı elektronik atıklar gibi kanser yapma riski taşıyor. Siz de Türkiye'nin nükleer enerjiye kanmasına hayır diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin, nükleere karşı sesinizi duyurun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 66 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi